Erkam Radyo'nun değerli dinleyenleri, günül Sadası'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli Hocam, Saadettin Ökten ve Deniz Kemal Sayar, bir günül Sadası programıyla daha beraberiz. Hocam keyfiniz, haliniz iyidir inşallah. Çok teşekkürler, elhamdülillah. iyiyiz. izolasyondayız. Bir küçük Ege kasabasında, bir sitede, hafifle daha az insanla temastayız. İkinci aşımızı da olduk. Bekliyoruz, çalışıyoruz bu arada. Şifa bu teknolojinin imkanlarından evet. istifade ediyoruz. Tabii. Tabletle bütün ilişkiler kuruluyor. Ama tabii yüz yüze insan ilişkileri başka o yani. İnşallah ona da tekrar vasıl oluruz diye düşünüyorum yani. Dua ediyorum. Amin. İnşallah hocam. Şimdi hocam bugün şöyle bir e, zihnimde bir konu belirdi. Kendini bilmek üzerine biraz konuşalım e, istedim. Evet. Geçen gün bir makale okudum, o ilham verdi. Ee, makale diyor ki, geçmişte biz, e, geçmiş öğretiler, kadim öğretiler etik ve karakter gelişimi üzerinde dururlardı. İnsanın e, manevi olarak kendini olgunlaştırması üzerine dururlardı. Erdemlerin geliştirilmesi, iyi niteliklerimizi yavaş yavaş geliştirmek üzerinde e, dururlardı. Fakat e, günümüz e, psikoloji akımları insanı e, erdemleri geliştirmek ye değil de dış dünyada savaşmaya, rekabet etmeye, ayakta kalmaya teşvik ediyor. Yani bir tür e, biriktirmek, olgunlaşmak, demlenmek, e, kendini bilmek yerine e, işte... Önüne çıkan engelleri aşmak, yenmek, daha ileriye gitmek gibi daha maceracı, keşifçi bir e, anlayışa bizi e, sevk ediyor. E, halbuki geçmişte insanın erdemlerini geliştirmesi, doğru iklim ve toprağı bulması e, beklenirdi. Şimdi ise böyle canavarlarla savaştığımız ruhun karanlık bölgelerini e, gittiğimiz oralarda savaşlar verdiğimiz bir tür kahramanın yolculuğu diyor ya Joseph Campbell buna bir tür kahramanın yolculuğu metaforu kullanılıyor ve insan bir bilgelik avcısı değil de hayatta kalmaya dönük mazlum olacağına zalim ol Prensibince hep savaşmaya dönük, etrafında hep yabaniler gulyabaniler, efendim, hayaletler gördüğü gören bir varlık olarak tanımlanıyor. Bu da bizim insan tasavvurumuzu çok etkiliyor. Hani meşhur bir söz var ya, hikmetin başı kişinin kendini bilmesidir diye. Yine bir hadis-i <gülüyor> var, kendini bilen Rabbini bilir diye. Biz kendini bilmekten giderek uzaklaşıyoruz galiba. Evet. Yanılmıyorsam evet. E, rahmetli Muzaffer Ozak'ın bir sözüydü. Bil, bul, ol dermiş. Bil, bul, evet. ol. E, evet. Kendini bilmek e, mevzuunda kendi, insan kendini nasıl bilir? E, kendimizi bilmek ne demektir? Bunlar size ne tür tedayiler veriyor? Ne tür çağrışımlar veriyor? Buradan başlayalım arzu ederseniz. Peki efendim. Güzel bir tevafuk oldu. Şöyle ki bir doktora öğrencim ki tezi benden bitirdi yeni 2012 senesinde İsmik'te yaptığım bir konuşmayı kendisi de orada görevliydi o zamanlar bir röportaj haline getirmiş ve Maarif Vakfının dergisinde yayınlanmak üzere bana yolladı ve dedi ki yani hocam bir bakın bakalım o zamandan bu zamana buna ekleyecek bir şeyler var mı hı hı. orada şöyle söylemişim yani demişim ki eski eğitim sisteminde ahlak ön plandaydı, bilgi ahlakın arkasından gelirdi. Ama şimdi öyle olmuyor. Ahlak hiç bahse mevzu olmadı halde insanlara bilgi yüklemesi yapılıyor. Bu bir e, ciddi bir paradigma değişikliği. Ahlakın ön planda gelip bilginin ahlakın peşinden gelmesi şimdi ise tam tersi ahlaka hiç itimad edilmiyor hiç onun üzerinde durulmuyor sadece bilgi yüklemesi yapılıyor bu arada benden bir yazı istedi bir dergi hı hı. o yazıda da mevzu şöyleydi yani ile şehir ilişkisi hı hı. ben de o yazıyı zihnimde kurguluyorum İnşallah bu hafta onu hazırlayacağım Cami merkezli şehir nedir bu cami merkezli şehir yani şehrin fiziksel yapısının tam ortasında bir cami bir mescit bir külliye mi yoksa zihinsel manada ve duygusal manada caminin ihtiva ettiği değerler ve önerdiği sistem üzerine kurulu bir hayat mı tam bu mevzu üzerine sizin de teklifiniz geldi çok güzel oldu. Şöyle isterseniz söyleyelim. Tabii. E, ahlak ön planda e, ben tabi bu ahlak dediğimiz zaman hemen aklıma gelen soru şu hangi ahlak? Tabii. çünkü her medeniyet tasavvurunun kendine has bir ahlakı var ben diyorum ki e, bu toplumda yani bizim toplumumuzda İslam medeniyet tasavvuru maziden itibaren geliyor bugün de bu tasavvur halen ayakta diri Tabii bir takım problemlerimiz yok mu her zaman için var. Dolayısıyla acaba İslam medeniyet tasavvurundaki ahlak nedir? O ahlakın eğitimi nasıl yapılırdı? Bilgi o ahlaktan sonra geliyordu. Bilgi ahlaktan sonra geliyor e dediğimiz zaman şöyle mi anlamalıyız? Neyin bilinmeye değer olduğunu önce bir ahlaki süzgeçten mi geçiriyoruz? Evet. Evet. Mesela insanlığın evet. ayrına bir şeyi çalışmak zorundayız. Mesela atom evet. bombası hakkında bilgi toplamak, insanları yok edecek silahlar üzerine bilgi edinmek veya toplamak ahlaki olmadığı için belki bilinmeye değer de değil. Şimdi onu da konuşabiliriz. Yani güzel açıyorsunuz. O zaman bu mevzu zannederim bir iki, yani bir programın ötesine geçecek. Devamında da yani iki program en azından olabilir. Neyin bilinmeye değer olduğu bir başka soru. O bilinen şeyin nasıl kullanıldığı bir başka soru. evet Yani o bilinen şey nasıl kullanılıyor? Ahlak, İslam medeniyet tasavvurun ahlakı bu toplumlarda geçerli. Her zaman için şunu söylüyorum ve sizden de bu konuda bir onay aldım. ben Yani uzun konuşmalarınızda. İnsan farkı fark eden bir e, realite, bir mahluk diyelim isterseniz, bir e, canlı. Dolayısıyla e, farkı fark etmek için kendi medeniyet dairemizin dışına çıkıp bakmamız lazım. Bu arada işte çevirdiğim bir kitapta hops, yeni yani bir, bir, birkaç ay evvel e, üzerinde durduk. İnsan, insanın kurtudur diyor Hobbes. Evet. Hatta onun latincesi şu anda aklımda değil. Homo homini lupus. Heh, evet. Homo homini lupus. Yani kabaca kelimeler var da onu tam bilemedim. E, homo homini lupus, evet insan Ama insanın kurdu. E, yine hocam e, bir özür dileyerek bir cümle. lütfen. E, ben onu e, merhamet devrimi adlı bir çalışmamızda insan insanın yurdudur olarak e, telaffuz e, etmeyi teklif ediyorum. İnsan insanın kurdu. Durdur değil, insan insanın yurdudur. Yurdudur, evet. Bizim bir şairimiz de insan insanın ufkudur diyor. O da hayır, ee, evet. O da güzel. Sizinki de çok güzel. Çünkü hepimiz esasında bu varlığımızla birer yurduz. Yani hem fiziksel varlığımızla yurt nedir? İnsanın kendisini ve çevresini emni emanda hissettiği yer. Dolayısıyla bir biz insan olarak. Baba olarak, aile reisi olarak, hoca olarak, komşu olarak, evlat olarak diğer insanlarla olan ilişkimizde onlara eğer emniyet eman telkin ediyorsak, tavsiye ediyorsak yurt oluyoruz hepimiz. Birbirimizin yurduyuz. Böyle anlamak lazım. Dolayısıyla biraz evvel sözünü ettiğimiz ahlak nedir? İnsan insanın kurduğudur değil, insan insanın yurdudur veya ufkuduruna başlıyor hadise. Bu ufuk İslam medeniyetinde, medeniyet tasavvurunda peygamber ahlakına gidiyor. Hı hı. En başta öyle bir ahlak. Çünkü hüsn ahlak üzerinde o e, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanlara örnek gösterilmiş ve onun ahlakıyla eski tabiyle tahallük etmek önerilmiş insanlara. Evet. Şimdi bu ahlak meselesi sadece bilgi değil. Ahlak meselesi aynı zamanda bir pratik. Yani sizden önceki nesil, sizi büyüten anneniz, babanız, mualliminiz, her kimse, mürşidiniz, rehberiniz, üniversitedeki hocanız vesaire, kim her kimse beraber yaşayarak size bir şeyleri talim ediyorlar. Bu talim çok mühim bir hadise. Yani sizi terbiye ediyorlar, beraber yaşıyorsunuz. Böylece siz ahlaklanıyorsunuz. Yani onların değer hükümleri sadece sözde kalmıyor, sadece teoride kalmıyor, sadece kitapta ve takrirde kalmıyor. Hayatın içinde beraber yaşayarak sizin üzerinizde sizi biçimlendiren bir nitelik kazanıyor. Ahlak terbiyesi böyle, böyle oluyor. Bilgi ahlakla beraber veriliyor. Yine bir başka özellik burada. E, her insanın bilgi alma kapasitesi farklıdır. Ve e, eski eğitim sisteminde, terbiye modelinde bilgi kapasiteye göre yüklenir insanlara. Dolayısıyla e, her insan aynı seviyede bilgi alma mecburiyetinde değildir. Burada isterseniz biraz... Moderniteden birkaç bir şey söyleyelim. Zygmunt Bauman, hı hı. modern devletin eğitimi kişileri arasallaştırmada çok önemli bir rol üstlendiğini söylüyor. Modern devlet, insanlara kendi ideolojisini empoze etmek için standart bilgi yüklüyor. Ve bu bilgiyle insanları, yani idare ettiği insanları kendisine teba olarak Yetiştiriyor. Bu teba sözcüğü tabii çok munis bir sözcük. Muti ögeler olarak hatta biraz daha e, Bauman vurguluyor bunu köle olarak yetiştiriyor diyor. Ne demek bu? Yani o bilgi e, sürecinden geçen insanlar modern devletin onlara yüklediği vazifeleri sorgulayamıyorlar. Sorgulamıyorlar değil. Sorgulayamıyorlar. Çünkü artık o yetenek ellerinden alınmış. Bu açıdan baktığım zaman İslam medeniyet tasavvurundaki ahlak eğitiminin buna benzer bir başka yönünü görüyorum. O da insanları Cenab-ı alemine kul olarak yetiştirmenin gayesini gidiyor. Burada insana sorgulama fırsatı verilmiş herkese değil sorgulayabilenlere ama fikir tarihini, felsefe tarihini, düşünce tarihini, tefekkür tarihini okuyunca şunu görüyoruz. İnsan aklı sorgulama için bir vasıta. Biz akıl da sorguluyoruz. Fakat akıl soru soruyor ama sorulan sorunun cevabını çoğu kez bir çok kez veremiyor. Birçok kez veriyor, birçok kez de veremiyor. Fakat o sorulan sorular sadece akıl düzleminde kalmıyor. İç dünyamızı yani bize huzur veren, itme veren duygu dünyamızı da ciddi şekilde etkiliyor. İşte o e, asmazların cevabını e, prati yaşayarak ahlaki bir eğitimden geçerek belli üstadların, annemiz babamız başta böyle başlıyor, aile terbiyesi dediğimiz, sonra maalim terbiyesi, terbiyesi şeyh-mürşit ilişkisi, Profesör-asistan ilişkisi, usta-çırak ilişkisi. Önce bunlar bizim medeniyet tasavvurumuzda. Mesela Müderris-Molla ilişkisi çok mühim bir hadise. Üstad-Tilmiz ilişkisi. Bir üstad, diyelim ki bir hattat talebe yetiştirirken önce ona ahlaki bir eğitim veriyor. Bir pratik eğitimi yani yazdığı yazıyla beraber önce ahlaki eğitim, sabır eğitimi, sebat eğitimi Tevazu eğitimi veriliyor. Böylece aklın sorduğu soruların cevabı bulunamadığı zaman iç alemimizde açılan büyük boşluklar bu ahlaki eğitimin getirdiği huzurla dolduruluyor. Dolayısıyla böyle bir resimle karşı karşıya kalıyoruz. Bunun tersi modernitede ise biraz önce sözünü ettiğiniz yani insan hayaletlerle, gulyabaniyle, hayatta başarı kazanmayla Hayatta ilerlemeyle e, hedefleniyor. Maddi Başarı kazan merkez etmekle evet. Başarı kazanmanın ölçüsü ne? İyi bir mevkiye gelmek, çok para kazanmak gibi şeyler. Çok şey bilmek ve bildiğini gösterip diğerlerini susturmak mesela böyle bir e, resimde var hay hayatta. Çok şey biliyoruz biz. İşte en yüksek puanlarla plan üniversiteye girdik. Diğer, diğerleri bizim altımızda gibi üsttence bir tavır var. Bu İslam medeniyet tasavvurunda cenab Allah'ın hiç sevmediği bir şey, kibir hadisesi gündeme geliyor çünkü burada. Ve teyze kelam e, bizim ahlak sistemimizde, İslam medeniyetin ahlak sisteminde bilgi tabii ki çok önemli ama önce ahlak geliyor. Yani insanın iç dünyasının dezenmesi, donatılması, Tathir edilmesi diyelim eski tabiriyle temizlenmesi geliyor. Bilgi ona göre veriliyor. Tabi burada da bilginin klasifikasyonu söz konusu. Yine kadim medeniyetimiz diyor ki en yüce bilgi, en kutsal bilgi marifetullah'tır. insanın Allah hakkındaki bilgisidir. Bu da insanın kendi kendisini bilmesinden geçmektedir. Hı hı. Ne demek kendi kendisini bilmesi? Bende yakadılıştan gelen Cenab-ı Rabül Alemin'in bana lütuf olarak verdiği hangi yetenekler var? E, duyuyorum, e, görüyorum, yürüyorum, kelam ediyorum vesaire bunlar zahiri. Ama bir de iç dünyam var, kalbim var. Düşünüyorum ve duygulanıyorum. E, bu yeteneklerimi bilirsem ben ona doğru bir yolculuğa çıkabilirim. E, çünkü malumunuz bazı esma ve sıfatlar kulun üzerinde tecelli ediyor. Parsiyel manada. Onların sonsuza açılan boyutları yarat yüce yaratıcı da var, Allah-u Zülcelal'de var. Bunları bilirse Cenab-ı Allah'la olan ilişkisini daha güzel, daha sağlam kurabiliyor. Modernite ise böyle o hayatın e, tabii ki müreffeh sonuçları var ama o hayatın mutlu bir sonucu olmadığını görüyoruz. Bunu Hocam yani... şöyle e, bir e, açımlama getirebilir miyiz? E, bir hadis e, faydasız ilimden Allah'a sığınırım diye. Evet, evet. Yine e, Resul-i Ekrem e, ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Evet. Evet, evet. E, yani aslında bilgi e, bir manada Allah'ın karşısında bir sorumluluk üstlenmek. Yani bilginin güzel ahlaka dönüşmesi lazım. O evet. bilgi ham halde kaldığında, işte kitap yüklü merkep evet. benzetmesi vardır. Ham halde kaldığında bir manası yok. Veya kötü amaçlara hizmet ettiğinde tam aksine uzak durulması gereken bir şey günümüze baktığımız zaman üretilen bilginin e, ahlaki özden boşaldığını görüyoruz. E, dolayısıyla belki e, önce ahlak derken bilginin üzerine inşa edileceği temelleri işaret etmiş oluyor. Tabii, tabii. Yani bilgi tabii. E, doğru zeminde yükselmeli ve insanlığın hayrına ee, onun yaratıcısıyla arasındaki yabancılaşmayı giderecek bir zeminde ve şekilde yükselmeli. Ya, yaratıcıyla aradaki yabancılaşmayı gideren bir bilgi zaten insanın kendi kendisine yabancılaşmasında giderir. Kendini bilmesini kendine daha e, yakın olmasını da getirir diye düşünüyorum. Yani buradan e, lütfen siz devam edin hocam. Şöyle ki şimdi bunu biraz daha somutlaştıralım. Ee, bu son zamanlarda sanayi devrimi üzerinde çok duruyorum. Çünkü evet. bizim bizim toplumumuzun problemi o. E şimdi e, bilgiyle biz sadece yetinmiyoruz. Bilgiyi elde ettikten sonra onu hayatımızda kullanıyoruz. Zaten Tabii. kullanmak için bilgiyi elde etmeye çalışıyoruz. İnsanoğlunun gayesi bu. Fakat elde ettiğim, elimizde bulunan bir aparatı, bir aracı, bir aleti, bir nesneyi Nasıl kullanacağız? Hı hı. Şimdi diğer canlılarda nasıl kullanma hususunda bir problem yok. Çünkü onlar elde ettikleri kendi yeteneklerin nispetinde elde ettikleri imkanları iç bilgileri istikametinde kullanıyorlar. Ama insan öyle değil. İnsanın elde ettiği bilgiyi nasıl kullanacağı kendisine kalmış bir hadise. Orada ahlak gündeme geliyor. Sanayi devrimi nasıl başlıyor? Bir adam İngiltere'de buhar makinesini icat ediyor. Neden icat ediyor? Çünkü e, madenlerde madenleri su basıyor. Madenlerdeki suyu tahliye etmek çok zor. E, mekanik ve el gücüyle çalışan, kas gücüyle çalışan aletlerde bunu yapmak mümkün değil. Bir makine yapayım ki pompaları çalıştırsın ve suyu tahliye etsin. Yaptığı makina. Yine Allah'ın vaz ettiği fizik kanunları veya tabiat kanunları muvaciasında çalışıyor. Ama enerji dediğimiz o vakte kadar kısıtlı olarak insanların emrine sunulan bir konsepti bu defa yine kısıtlı ama eskiye nispetle çok büyük ölçüde imkan olarak sunuyor insanlara. Bunu nasıl kullanacağız? Burada iki yol var. Hayra mı, şerre mi? Peki bu hayır ve şerri kim tarif ediyor? Bu hayır ve şerri bir dogma tarif ediyor. Eğer insan insanın kurdudur derseniz bu bir dogmadır, bu bir özdeyiştir. Buna göre kullanırsınız. Ama insan hizmetle mükelleftir, insanların en hayırlısı nasa hizmet edendir derseniz bir başka istikamette bir Bunların ikisi de birer ilkedir. Dolayısıyla bir kez evvel buyurduğunuz atom meselesi. Evet insanlar atom fiziğini bildiler ve atomun esrarını çözdüler. Gördüler ki orada çok muazzam bir enerji var. Buhar ve elektrik enerjisinin fevkinde yani güç olarak büyük bir enerji. Peki bunu nasıl kullanacağız? Hayre mi kullanacağız, şerre mi kullanacağız? Modernitenin hayır ve şer kavramları farklı. O diyor ki ben dünyevi gücü elime geçirirsem, yani dünyada yaşayan diğer insanlara verilenlerden de kendimi alırsam, bu benim için hayırdır diyor. Bu temel kabulle gidiyor, yapıyor, bakıyor hadiseye. İslam dünyasında diyor ki hayır ve şeri kullar tayin edemez, onu Allah tayin eder. Dolayısıyla hizmet hayırdır. Taküm şerdir diyor. Dolayısıyla burada ahlak gündeme geliyor. Hangi ahlak? Bizim İslam medeniyet tasavvurunda Peygamber ahlakı, modernitede de modernitede de filozofların ortaya koyduğu ahlaki e, ilkeler. E, bu kadar hadise bana göre netleşmiştir yani zihnimde. Ha bu nasıl tatbik edilecek? Zamanla bunu göreceğiz. Ancak şunu zor hemen söyleyebilirim. Yani İkinci Dünya Savaşı'nda e, üstün gelen ülkeler yani batı uygarlığı işte beş büyükler diyorlar. Dünyaya huzur, sükun, mutluluk kalplere itminan getirebildi mi? Hayır. Kendi insanında problem var. Bırakınız ötekileri yani onların dışında kalan üçüncü dünyayı kendi insanın problemleri var. Mutlu değiller. Kalplerinde huzur olmadı. Ama hala bu e, gittikleri yolun peşindeler. Benim görebildiğim kadar bilgiyle ilgili mesele böyle gerçekleşiyor. Tabii ki şunu da söyleyeyim. Yani hiçbir teknolojik gelişmeye karşı olmam mümkün değil. Neden mümkün değil? Şunun için mümkün değil. Bir Müslüman olarak olaya baktığım zaman hepsinin ol emriyle olduğuna inanıyorum. Yani atom bombası da ol emriyle oldu. Nükleer santral de ol emriyle oldu. Yakında, yakın geçmişte Mars'a inen Perseverance öğrendim artık o pilemeyi. <gülüyor> Sebahat ve azim. Evet. Perseverance da ol emriyle indi. Ama şunu çok iyi biliyorum ki bunların hepsi Cenab-ı Cenab Allah'ın vaz ettiği kanunlar çerçevesinde oldu. Peki biz bu gücü, bu e, teknolojik gelişmeyi hangi amaçla kullanacağız? İşte orası çok, çok mühim bir hadise. Bu e, Bunları elde etmeyen insanlara karşı bir tahakküm, bir zulüm aracı olarak mı kullanacağız? Yoksa bir hizmet aracı olarak mı kullanacağız? Aydınlanmanın başında tahakküm aracı olarak kullansak biz rahat ederiz diyorlardı. Ama şunu gördü ki insanlar, dünya bir büyük ev gibi. komşuların huzursuzsa sizin huzurlu olmanız mümkün değil. Ee, bunu, bunu gördüler. İşte buradan sürdürülebilir kalkınma çıktı. Ee, ne demek o? Yani biz işte bunlara da fakir fukaraya bir şeyler verelim, ama yine biz hegemonyamızı sürdürelim. Bu da bir müddet idare ettiği insanlara mağdur etmiyor. Hocam e, şimdi sizin söylediklerinizi çok çok mu şey oldu? Sizin söyledikleriniz determinist yukarı... oldu yok fevkalade gidiyoruz fakat bir şey hatırlatma arada bir müsaade buyursanız lütfen. Yunusumuz, Yunus'umuz çok güzel zaten bunları söylemiş hocam tabi tabi şu ana kadar ki konuşmaların bir özetini verelim Yunus'umuzda ilim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir sen kendini bilmezsin yanice okumaktır, yanice okumaktır evet. yani biraz biraz Modern bilimin kökünde bir tür narsizm var. Yani insanı ilahlaştıran, evet. Tanrı'ya meydan okuyan, evet. ben de senin kadar yapabilirim diyen bir tür Hatta narsizm. Hatta sana ihtiyacım yok çoğu kez diyen. Sana ihtiyacım yok diyen. İşte kendini bilmek bir yandan da insanın ve insan aklının sınır ve sınırlamalarını e, bilebilmek anlamına geliyor benim kanaatime göre. Evet, doğru. Dolayısıyla insan kendini bildiği kadarıyla da ahlaki bilgiyi inşa etmeye başlıyor. Yani benim sınırım vardır, ben her şeyi yapamam. Hatta gitmemem gereken yerler de vardır. Uluhiyet taslamamalıyım. Evet. E, mesela evet. klonlama deneylerinin ahlakiliğini tartışmalıyım. evet. Evet. Allah'ın yaratışına müdahale anlamına gelebilecek veya ona diklenme anlamına gelecek şeylerden beri dur dur durmalıyım. Onun yaratışındaki güzelliğe müdahale etmemeliyim demeyi getiriyor bence kendini bilmek. Bakın biz kumdan kaleler inşa etmişiz. Bu pandemi salgınıyla bunu idrak ettik kıymetli hocam. Bana öyle geliyor. insanı. En kibirli tarafından e, vurdu bu salgın. Öyle muazzam kurumlar inşa ettiğimizi zannediyorduk değil mi? E, fakat evet. her şey yerle yeksan oldu. Şimdi e, dedik ki bilim çok ilerledi aşı bulduk. Bir mutasyon çıktı aşılar e, mutasyonlara ne kadar etkili soru işareti. E, i̇nsan e, haddini aştıkça e, maalesef e, daha büyük belalara durçar oluyor. Maalesef yani, öyle, evet. Atom evet. bombasıyla 200 bin insan öldürüldü e, Japonya'da e, ve onun akisleri e, nesiller boyunca devam etti. Nesiller boyunca evet. saklar doğdu. E, evet. İnsan elinden çıkabilecek kötülüğün haddi hesabı yok. Eğer bilgiye ahlaki bir çerçeve çizilemezse insan e, kendi türünü yok etmekle e, son bulabilecek bir maceraya atılabilecek gibi görünüyor. Maalesef öyle, evet. Bu şeyde biraz evvel sözünü ettiniz ya yani bilgiye bu kadar güvenmek ve Tanrı'ya meydan okumak evet. meselesine biraz e, bir şey getirelim, e, bir verifikasyon getirelim. Şöyle ki yani Düşünce tarihini biraz incelediğimiz zaman şunu görüyorum. Şimdi bu Tanrı'ya meydan okumak meselesi batıda çıkan bir hadise. Hı hı. Orada esasında kilisenin tarif ettiği Tanrı'ya ve kilisenin temsil ettiği tanrısal otoriteye karşı çıkılıyor. Katolik kilisesinin özellikle papalığın. Bu tarihe biraz bakınca şunu gördüm. Yani papalık dini otoriteyi temsil ediyor fakat çok suistimal ediyor. Ee, çok kısa geçelim. Yani Avrupa'ya gelen Roma ile beraber başlayan işte 14. yüzyılda başlayan Hristiyanlık yerli pagan kültürlerin çok etkisi altında kalmış. Ve papalık bu saf e, vahiy düşünceyi zaman içerisinde suistimal etmiş. Yani aradan geçen bin sene zarfında Batılı insan, Avrupalı insan artık yeter diyor. Yani e, dini otorite e, o imani e, safiyeti o kadar çok kötü kullanmış ki onun üstüne örttüğü o manevi şal bu kötülükleri artık gizleyemez olmuş. Oradan bir negatifite çıkıyor ortaya ve insanlar artık yeter diyorlar. Yani hümanizmanın ve aydınlanmanın bana göre böyle bir tepkisel boyutu var. Bu uzun süren bir süreç. Sonra özellikle mesela siz biraz evvel söylediğiniz şu çağda da böyle bir şey yaşanıyor. Baş kaldırı yaşanıyor. Ben bir ara bu science fiction'a merak etmiştim. Yani 1900'lerin başında çıktı bu tarz hadise. Bilim her şeyi çözer, problemleri halleder filan filan diyorlardı. İşte bir takım yaratıklar çıkıyor insanlar onlara yüklediyorlar vesaire. Sonra science fiction bitti, ee, bilim kurgu dedikleri bizde. Ee, şimdi yeni bir science fiction çıktı. Bu klonlamayla vesaireyle işte uzaya gitmekle vesaire etmekle. E, bunun da biz süre sonra modası geçecek. Büyük bir kırılma oldu. Ee, i̇kinci can savaşı, ikinci modernite savaşı kendi iç savaşı. O çok mühim bir kırılma. Yani insanlar science fiction'la takipini olmadılar, bilimin gücü oraya yetmedi. Çünkü ahlak yoktu. Hangi ahlak yoktu? İslam ahlakı yoktu içinde. O, o yüzden, büyük güç e, hizmete çok... dönük kullanılamadı. Evet. Bugün de kullanmıyor. Kıymetli hocam, bu ikinci cihan harbi. Birinci cihan harbi ve arkasından ikinci cihan harbi bilimle ee, insanlığın kurtarılabileceği, insanlığın artık yepyeni bir safhaya geldiği yönündeki o yanılsamayı tuzla buz ediyor. Evet. evet. Birinci evet. Cihan Harbi'nden sonra da, ikinci ci Cihan Harbi'nden sonra da büyük bir boşluk açılıyor evet. ee, Batı medeniyetinin kalbinde. Evet. Yani biz bu kadar insan düşüncesinin ileri bir merhaleye geldiğini düşünürken nasıl bu kadar kıyıcılaştık? nasıl bu yıkımı, yokluğu, sefaleti yaratabildik, böyle bir şey oluşturabildik diye kendine karşı bir sorgulama doğuyor. Hatta bu varoluşçuluğun filan da bu boşluk içinde tabii, tabii, tabii, tabii. Ee, söylenir. Yani postmodern düşün, düşünürler buradan çıktılar zaten. Ee, esasında... Şimdi Cihan Harbi veya Dünya Harbi diyorlar ama o değil. Bu modernitenin kendi savaşıdır, kendi içindeki evet. savaşıdır. Ee, savaş yapmak için bir arza ihtiyaç var. O dünya, bütün dünyayı bulaştırdılar. Evet. Ve bu savaşta hiç taraf olmaması gereken insanları da işlerini aldılar. Böyle bir problemle karşılaştı. Esasında birinci modernite savaşı yani birinci Cihan Harbi e, bitmemiş bir hesaplaşmaydı. İkinci biraz daha derinden vurdu, o da bitmedi. Yani modernite hala kendi içinde savaşıyor ve bu devam ediyor. Ee, mesela şöyle bir şey söyleyeyim, biraz evvel siz örnek verdiniz ki çok, çok doğru bir örnek o. Ee, 1945 Ağustos'undadır iki atom bombası, biri Hiroshima'ya, biri Nagasaki'ye atıldı ve Japonya teslim oldu. Bu tabii Amerikalılara büyük bir gurur verdi. Ee, ve ondan sonra işte malum e, baby booming yani Amerika'nın tasavvur etmediği kadar bir gurur, e, büyük bir maddi güç zenginlik akışı oldu ve Amerika 1929'daki o büyük buhrandan bu sayede sıyrıldı. E, ben be, böyle birkaç kez e, gazap üzümlerini okumuşum, işte filmlere bakmışım vesaire. Yani Amerika'nın içindeki büyük buhrağını, savaş kurtardı. Peki ne oldu sonra? E Amerika bu ivmeyle e, işte genç yaşa hızlı yaşa genç öl. James Dean bir efsaneydi mesela bizim gençliğimizde. E, herkes Amerikanize oluyordu. Ama Hatta o şu Uranda'daki şey o büyük buhrandaki e, gökdelenlerin tepesinden kendini boşluğa bırakan insan görüntülerini de e, unutmamak lazım. Genç neslin o görüntüleri izlemesi lazım hocam. Yani insanlık ne, evet. nerelerden geçiyor, toplumlar nerelerden evet. geçiyor. O yaygın ümitsizlik e, toplumlarda ne tür hareketlenmelere yol açıyor onu görmek açısından. Evet, evet. İşte bu ne, neyle sonuçlandı? 1969'da Ay'a gittiler Apollo 13. E sonra? Sonrası yok. Şimdi, şimdi ben Amerika'nın macerasına... Devam ediyorum yani o maca daha bitmedi. 200 bin kişinin öldüğü o fecaat onlara büyük bir gurur verdi ama aynı atom bombası e, şu anda Amerika'nın şehirlerinde e, saatli bomba gibi çalışıyor. İşten işle çalışıyor. Belki öyle bir bomba patlamayacak. Onun çok daha de bir güç patlayacak. Neden? Çünkü sosyal bir gerilim söz konusu. Bütün bunlar orada yaşayan insanları 320 milyon. Manevi bir huzur, bir dikkat, bir rikkat, bir sükunet, bir sekinet vermedi, veremiyor. Ve hala Amerika dünyadan ne alabilirim? Evet. Bunun tabi temelinde ta Hopsaka'da gitmemiz lazım 17. asır 1600'ler. insan insanın kurdulduğu felsefesi. Siz eğer bu dünyadaki sınırlı varlığınızı sınırsız varsayarsanız orada büyük bir yanılgıya düşmüş olursunuz. Sınırlı varlığınız, sınırlı olanla sınırlıdır. Onu aşmanız mümkün değildir. Ona göre bir planlama yapacaksınız hayatınızda. Ama içinizdeki ben, hı hı. o bizim tabirle söyleyelim, nefsi emmare hiç doymak bilmez. Ona evet dur diyebilecek şey ancak ahlaki bir eğitimden geçerek, ahlaki bir terdiyeden geçerek mümkün olabilir. Onu bir yere oturtmak. Ve seni rafine ediyorum diyebilmek, o bir noktadan sonra ahlaki terbiyenin yapacağı iş. Hocam, o, onu serbest tabii. bıraktığınız anda e, dünyayı cehenneme çevirirsiniz. Allah muhafaza buyursun. Sadece Kaliforniya'da e, milyonun üzerinde, Kaliforniya eyaletinin milyonun üzerinde evsiz var. E, yani altta kalanın canı çıksın felsefesine dönüşüyor bu homo homini lupus, insan insan. Evet felsefesi. İşte bu yani, pandemi onu çok güzel gösterdi bize. Gösterdi. E, altta kalan zaten bunu hak ediyordur. İnsana evet. düşen güçlü olmaktır. E, ayakta kalmaktır. başkaların rağmına yükselmektir. Yükselirken kimsenin elinden tutmamaktır fe, e, felsefesi. E, maalesef e, hakkın gücünü değil gücün hakkını kutsuyor. Gücün evet. hakkını kutsadığı için de e, Toplumda dışlanmışlar, ezilmişler, kusulmuşlar, bir kenara itilmişler. itlaf edilebilir, yok sayılabilir insanlar türemiş oluyor kıymetli hocam. Halbuki o insanlara yükselenlerin ciddi manada ihtiyacı var. Herkes çok yüksek seviyede olsa üretilen malı kime satacaksınız? Nasıl yaşayacaksınız? Hizmetleri kim görecek? Siz böyle söyleyince aklıma eski yıllardan bir resim geldi. Bir zamanlar teknoloji tarihi çalışıyordum, okuyordum bir şeyler. İşte 1800'lerin başı Manchester. Malum İngiltere'de sanayi devriminin başladığı bölgelerden bir tanesi. İşte Bristol, Manchester, Leeds ve, ve, ve Londra çevresi. Ee, bir yangın oluyor, bir fabrika yanıyor, bir kumaş fabrikası. Ee, Tabi fabrikatör çok endişe içinde. Komşu fabrikanın sahibi gülerek, ve zevk içinde bu yangını seyrediyor. Ve diyor ki oh oh bir şey azaldı. Bir rakip bir rakip tasfiye oldu diyor. Elimine oldu diyor bir rakip. Beni çok dehşete düşünmüştü bu hadise. Ama tabii sonra Hobbes'ü vesaireyi okuyunca bunun çok real bir şey olduğunu gördüm. Ve şey yapıyorum bu noktada bir resim tamamlandı yani. Siyasi alanda da makyavel biraz evet. geriye gittiğimiz evet. zaman makyavelin evet. göre önemli olan güçtür zaten. Evet. Güç için her şey mübahtır. Şimdi bendemiz tabii şöyle, yani bir düşünürü veya bir sanatkarı, onu hep söylüyorum öğrencilerime de bu son zamanlarda, sadece şahıs olarak ele almayın yaşadığı toplum ve o toplumun geçirdiği macera olarak ele alın. Machiavel bir İtalyan şehir devletler var. Evet. Ee, Akdeniz Çerçeve çok önemli ve şehir devletler müthiş bir şey içindeler, rekabet içindeler. Neden? Çünkü Katolik dünyanın onlara getirdiği mistik hava dağılmış. Ee, servet ve nüfus ön planda. E, Machiavel de bu şeyde bakıyor, bu ortamda bakıyor. Diyor ki gayeye varmak için her vasıta muhakkidir. Gaye ne? Nüfus ve zenginlik. Askeri güç, e, ticari e, imkan ve zenginlik. E, batı işte bununla yüründü. Bu, yani 1500'lerin ortalarıdır hadise. E, bu teoriyi dikkate alarak yürüdü. Tabii ki medeniyet tasavvuru yani okuduklarından çıkan sonuç hemen e, neticeye e, vasıl olmuyor. Uzun adımlarla yürüyor. Bunu da Huntington'dan öğrendim. Tabi İbni Haldun da aynı şeyi söylüyor. Yani uzun adımlarla gidiyor, uzun hatvelerle. Sonunda geliyoruz. Bir büyük kırılma. Biraz evvel de sözünü ettiniz. Bu programları dinleyen aziz dinleyicilerden bir istirhamım olacak. Bu tarihleri sabırla yavaş yavaş sindire sindire okusunlar. Mesela beni bu noktada uyandıran çok mühim bir adam Zvaik'tir. Dün'ün Dünyası kitabı. Orada yani diyor ki, yani bu Avrupa nasıl savaşa girdi? Bunu anlamam mümkün değil diyor. Müthiş bir düş kırıklığı sukut hayali oluyor Zvaik'ta. Çünkü moderniteye inanmış. Bu savaş nasıl çıktı bunu anlamam mümkün değil diyor. Halbuki bazı sanatkarlar ve düşünürler, Mesela bana göre Beethoven da öyledir. Bir büyük fırtına geliyor, kasırga her şeyi yok edecek. Bunu seziyorlar ama adını koyamıyorlar. Mesela Van Gogh da böyle, Çığlık, Edvard Munch da böyle, Oswald Schwenkler de böyle, Nietzsche de böyle özellikle. Bu medeniyet bir yere gidiyor ama nereye onu bilemiyor. Ama bir vahim noktaya doğru gittiğini hissediyor. Ve bu gidişte insanın yegane ilticagahı olan, seküler söyleyeceğim burada, Tanrı yok. Çünkü Tanrı'yı öyle tarif etmişler ki, bir Tanrı var ama ona sığınılamıyor. Çünkü lojik bir Tanrı o. o. Ona sığınamıyorsunuz. Şu anda çağrışımlar böyle birbiri peşine geliyor. 71 senesinin ne o? Halloween'deydi. Cadılar Bayramı, Bayram. ee, Amerika'dayız, yaş 29, oraya yerleşmiş bir Türk aile bizi davet etti. Çok iyi bir pozisyonları var. Ee, ben işte Türkiye'den gelen 2-3 aylık orada doktora çalışmasına başlayan birisiyim. Oradaki zatta kimya mühendisi Almanya'da okumuş vesaire yerleşmiş bir Türk aile. Konuşuyoruz, dedi ki biliyor musunuz dedi. İnsanın dedi, en yakın, en iyi dostu, güveneceği dostu ben şimdi bekliyorum. Yani allah Teala diyecek sigortasıdır dedi. Hayat sigortası, sağlık sigortasıdır dedi. Bir anda ben böyle afalladım. tabii. Şimdi olsa bir şey söyleyeyim de o zaman elim ayağım birbirine karıştı. Adam 50 yaşını geçmiş. Bize tabii bir de büyüye hürmet var. Hala da var elhamdülillah yani. İnsana hürmet. Hiçbir şey söyleyemedim ama benim böyle kalbime işledi o yani. Hayat sigortası, sağlık sigortası. Hayat ne kadar maddileşmiş değil mi? Her evet. Şey, her şeyi maddi evet. gösterge üzerinden okuyabiliyor. Evet. Gaybın halbuki, şey yok, hükmü yok. Halbuki mesela benim o zamanki yani sığınacağım işte annem hayattaydı, ablam hayattaydı, dostlarım, arkadaşlarım hayattaydı. Bir problem olduğu zaman ya Yılmaz şöyle işte vehbi böyle derdim. Yakın dostlarıma. E, onlar bana bir şeyler söylerlerdi. E, Bu da geçer yahu derlerdi. Gülen söyler atlatırdı problemi yani. Hanım e, yanımda değildi o zaman. Ona söylerdim mesela. Ama hayat sigortası. Hanım'ı da oradaydı. Hiç ses çıkarmadın hanımı da. Çocuklar da oradaydı. Onlar da ses çıkarmadılar. Yani para karşılığı satın alınabilen bir şey hayat sigortası. E, ve yani malumunuz... Belli bir yaştan sonra da sizi sigorta etmiyorlar mesela, ben artık sigorta etmiyorlar. <gülüyor> Diyorlar ki sen çok pahalı yaparlarsın bizi. <gülüyor> Böyle bir şey yani. Evet, yani hep görünür alem üzerinden hayata bakmak. Ve maddi ve ölçüyle bilen. Evet, ölçüyle bilen bir şeylere bakmak. E çünkü e, onun e, nazarından, noktayı nazarından baktığımız zaman e, burada bitiyor hayat zaten. Yani. Evet. Şey yok. De yok. yani Orası şunu görüyorum. E, e, yani bir tanrı var e, bir kısmında hiç. Ona itirazım yok. Fakat o tanrı mantıksal, lojik bir tanrı. Ona sığınamıyorsunuz. Yani insan ona ihtica etmek gibi bir e, lüksü. Lüks diyelim buna. Yani böyle bir imkanı yok. Çünkü öyle bir tanrı tarif etmiş ki. Ee, sen senin ben sen sensin ben de ben ne rab ne ibad diyor tetik fikret. Deist bir anlayışı var. Sen sensin ben de ben ne rab ne ibad yani ne rab ne ibad iki ayrı varlığız biz. Evet yarattın ama o kadar diyor yani böyle bir tanrıya tabii ki sığınamazsınız yani aranız iyi değil. Tarif ettiğiniz varla sığma sığma diye bir e, orada imkan teslimiyet yok. olmaz hocam işte teslimiyet evet. Teslimiyet bizden çok daha yani bizim gücümüzü aşan mutlak bir varlığa olabilir ancak. Değil mi? teslimiyet Değil olmuyor. Mi? Ve Hocam, o varlığın tezahürlerini... Açtı. Biz programı süresini de açtık. Eyvah. Biraz <gülüyor> hevesimizi haftaya bırakalım inşallah. Tamam efendim. Devam edelim aynı konu üzerinde eğer siz de uygun görüyorsanız. Hay hay tabii efendim. Evet teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Estağfurullah. Yeniden... Estağfurullah. Kıymetli dinleyenlerimiz Erkam Radyo'da Gönül Sadası programını izlediniz, dinlediniz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve bendeniz Kemal Seğer hayırlı akşamlar diliyoruz.